Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El-Mü'minun suresi 1 ila 118. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminleri konu almasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar, boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar, zekat vazifesini ifa ederler. Onlar, edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar, Bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. Ben inandım diyenlerin umduklarına kavuşması, kendi ölçülerine göre değil, ancak bu ve benzeri ayetlerde belirtilen özellikleri taşımak da gerçekleşir. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. And olsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini bir nutfe, sperma olarak sağlam ve emin bir yer olan,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 İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki, meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır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 O, zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen yere indirenlerin en hayırlısısın.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 Kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz halde kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalan diyen kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir.'' Siz öldüğünüz toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar, hem de ne kadar uzak? Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra, Dilirtilecek de değiliz. Bunlara Dehrin Yun veya Materyalist denilir. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu.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 ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye, kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de, kudretimize işaret eden, birer ibret vesilesi yaptık, ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey rasuller, Temiz, helal şeylerden yiyin, salih amel işleyin,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 Onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı, Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar,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 Çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da ona Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı, gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helake giderdi. Hayır.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 O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen, onlara elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirette inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, taguti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da, kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp, yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar ussanıp rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan odur. ''Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan ve öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz ve toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?'' dediler. Ant olsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başkası değildir dediler. Resulüm onlara de ki eğer biliyorsanız söyleyin bana o yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz? Yine sor yedi göğün Rabbi ve büyük harşın Rabbi kimdir de. Hepsi Allah'ındır diyecekler.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 Eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, telkinlerinden sana sığınırım.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 Asi müminlere kabir azabı vardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuştur. Sûr'a üfürüldüğü zaman aralarında bağlandıkları söyler artık yoktur ve birbirlerinin hallerini de soruşturamazlar. Ama cennetlikler birbirinin halini soracaktır. Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır cehennemde ateş üzerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi derler ki Ey Rabbimiz bedbahlığımız bizi yendi Biz de yoldan sapan bir toplum olduk Ey Rabbimiz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 Tam olarak sayan meleklere sor, sayacak halimiz kalmadı, derler. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz, dünyaya tapmaz, isyankar yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, insan başıboş, sorumsuz, içgüdüsüyle hareket eden bir varlık olarak değil, düşünce,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 hem de yaratılanlara karşı görevlerini aksatmadan tam olarak yerine getirmeye çalışır. Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilahat apar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Mu'minun Suresini dinlediniz. Ali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.